Âl-i İmrân suresi 47. ayette geçen fe kelimesine oluşmaya başlar anlamını verdiniz. Fakat 49. ayetteki fe kelimesini hemen olur anlamını verdiniz. Hangisi doğru? İkisi aynı mı, farklı mı? Ne zaman yaptım onu be? Böyle bir mana verdim mi? Fe enfü fihi fe yekûnu tayran bi'nillâh. Bilmiyorum. Hemen olur demedim ki, olur diye. <gülüyor> Hemen kelimesini kullanmadım da olur. Şimdi bu yekûn, bu kane fiili burada tam fiildir. Yani bu Arapça bilenler için söylüyorum. kane nakıs fiilde olur. Yani bizim bu Türkçedeki dır kelimesinin yerine geçen. Mesela ve kâne Allahu alîmen hakimi Allah alim ve hakimdir deriz. O da dir yerine karşı kâne. Ama buradaki kâhne oluşumdan bahsettiği için e, ne diyor Allah'u Teala? فَاِنَّمَ يَقُلْ <كُن> kunnun Arapça karşılığı kevvindir. Yani oluş der Allah'u Teala ona. فَيَكُونُ فَيَتَكَوْوَنُ demektir. O da oluşur. Şimdi bu yekûn'u oluşumun bir süreci var. Bak burada şeyde dikkat ederseniz o şeyin e, süreç çamurdan heykel yapma sürecini Allahü Teala İsa Aleyhisselam'ın elinde tamamlatıyor. İsa Aleyhisselam onu üflüyor. Ondan sonra ''Feyekûn-u tayran'' ''Hemen olur'' kelimesini kullanmadım ben. Hemen kelimesini kullandığımı hiç hatırlamıyorum ama olur. O izleyen kişi ''hemen'' diye anlamıştır. Oluşma her şeye göre farklı olur. Yani bazı şeyler hemen olabilir, mesela şunun içerisine, şu suyun içerisine birazcık şerbet katarsam hemen tatlılaşır değil mi? Bazı şeylerde zaman oluşur, bunun yerine kayna kaynar süt olsa, bunu mayalamak istesem, belli bir sıcaklığa kadar inmesini beklemem lazım, mayaya atacağım, belli bir süre içerisinde mayalanacak. Ya da toprağa bir tohum atsam, gerekeni yapsam, onun da oluşumu belli bir zaman alır. İşte Yekunu kelimesi bunların hepsine uyan bir kelimedir. Yani oluşum başlar. Ne zaman biter? O şeyin durumuna göre. Bir saniye sonra da biter. Bir sene sonra da bitebilir, on sene sonra da bitebilir. Yapı, yapısına göre. Allahü Teala hangi kanunları koymuşsa orada. Ama hemen olur değil o. Oluşur. Oluşur. Evet.